88. Ayet Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler Ey şu ayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kez kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize, bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi? dedi. Puta tapanlar, batıl dinliler Atalarından duyduklarını din kabul edip, Allah'a ve ondan gelenlere teslimiyeti kabul etmediklerinden, peygamberleri ve onlara inananları yurtlarından çıkarma, sınır dışı etme tehdidinde bulunmuşlardır. Halbuki onlar bilmiyorlar ki inananların vatanı, inancını rahatça yaşadığı her yerdir. 89. Ayet Sonra bilin ki Allah bizi vahiyle o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra, eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında hak olan ne ise ona hükmet, sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ayette geçen fed kelimesi açmak anlamına gelmekle beraber aynı zamanda hüküm manasındadır. 90. Ayet Kaminden inkara sapanların ileri gelenleri, kralcılar, eğer şu ayba uyarsanız kesinlikle zarara uğrar, perişan olursunuz, dedi. 91. Ayet Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp, cansız kalıverdiler. 92. ayet. Şu ayıbı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şu ayıbı yalanlayanlar var ya işte asıl zararı uğrayan onlar oldular. 93. ayet. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip ey kavmim and olsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi. 94. Ayet Biz hangi diyara bir peygamber gönderdiysek onun halkını inkarları yüzünden ancak yalvarıp yakarsınlar diye fakirlik ve sıkıntıyla yakalamışızdır. 95. Ayet Sonra bu kötülük sıkıntı yerine İyilik ve bolluk getirdik. Nihayet çoğalılar ibret almak şöyle dursun yine isyana başlayıp babalarımızın başına da sıkıntı ve felaket iyilik ve bolluk geldi bunlar normal dediler. Bu sırada hiç hatırlarından geçmezken onları ansızın azabımızla yakalayıverdik. Çağlar boyu otorite ve saltanatların elinden gideceğinden ve Allah'ın emirlerinin hakim olacağından korkan Firavun ve benzerleri, peygamberleri kendilerine rakip, onlara inananları da potansiyel suçlu görerek onlara her türlü eziyeti reva görmüşlerdir. Halbuki Yüce Allah kullarının din ve ahlaklarının bozulmasından ve onları kula kulluktan kurtarmak için emirlerini bildiren peygamberler göndermiştir. Ama onları dışlayan, emirleri kabullenmeyen, akıllarına, hevalarına ve tağutlarına tapan asi kavimlere ilahi kanun gereği bazen darlık, kuraklık, kıtlık ve afet şeklinde uyarılar gelmiş fakat bunun karşısında bunlar tabiat olayları, doğal afetlerdir deyip geçmişler bazen de bolluk ve rahat verilince onun da bir imtihan olduğunu düşünmeyip şımarıp azmışlar Yüce Allah'ın takdirini ona sığınmayı Tevbe ve şükrü unutmuşlardır. Böylece de helak olup gitmişlerdir. 96. Ayet Eğer o memleketlerin halkı iman edip Allah'a karşı inkar ve isyandan sakınsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluk kapılarını açardık. Fakat peygamberlerini yalanladılar, biz de kazandıkları günahları yüzünden onları azapla yakaladık. 97. Ayet Yoksa o memleketlerin inkarcı halkı, geceleyin kendileri uyurken azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? 98. Ayet Ya da o memleketlerin halkı, kendileri oynayıp eğlenirken bir kuşluk vaktinde azabımızın onlara gelmesinden emin mi oldular? 99. Ayet Onlar Allah'ın azap tuzağından kurtulup emin mi oldular? Fakat nefislerine uyup kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın mühlet verdiği azap tuzağından emin olmaz. Allah'a gönülden inananlar, O'nun azabından her an korkarlar ve O'na karşı her türlü saygısızlıktan kaçınırlar. Ancak inanmayanlar, Allah'tan korkmazlar ve O'nun emir ve yasaklarını hiçe saydıklarından kendilerini güvende zannederler. Halbuki afetler ne zaman ve nereye geleceği belli olmaz. Yüzüncü Ayet Önceki sahiplerinin helakinden sonra dünya mülküne varis olanları şu gerçek olaylar yola getirip hala uyandırmadı mı? Eğer biz dileseydik günahları yüzünden onları felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık da onlar hakikati işitmezlerdi. Yüzbirinci Ayet İşte o memleketler sana onların haberlerinden bazısını anlatıyoruz. Andolsun ki onlara peygamberleri açık deliller getirmişti. Fakat daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. Allah kafirlerin kalbini küfürlerindeki inatları sebebiyle işte böyle mühürler. 102. Ayet Biz onların çoğunda iman ve itaat sözüne bağlılık bulamadık. Onların çoğunu gerçekten itaatten çıkmış kimseler bulduk. 103. Ayet Sonra onların o peygamberlerin ardından Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inkar ederek ayetlerimize haksızlık ettiler. Bak fesat çıkaranların sonu nasıl oldu. Hz. Musa'nın M.Ö. 13. yüzyılın 1200'lü yılın ortalarında yaşadığı sanılmaktadır. Firavun, Mısır krallarına verilen addır. Kur'an'da sözü edilen, mumiyası da bulunmuş olan 2. Ramses'i olduğu söylenir. 104. Ayet Musa dedi ki, Ey Firavun, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi katından gönderilmiş bir Resulüm. 105. Ayet Benim için doğru olan görev, Allah'a karşı haktan başkasını söylemememdir. Doğrusu size Rabbinizden bir ayet, peygamberliğime şahit bir mucize ile geldim. Artık yollarını benimle Şam'a gönder. 106. Ayet Firavun dedi ki, Eğer bir ayet mucize ile geldiysen ve eğer doğru söyleyen birisiysen haydi getir de göster onu. 107. Ayet bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler. O apaçık bir ejderha olu verdi. 108. ayet. Elini koltuğuna sokup çıkardı. Bir de ne görsünler. O bakan kimseler için bembeyaz, gözleri kamaştıran bir eldir. 109. ayet. Firavun'un kavminden ileri gelenler dedi ki: Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbazdır. 110. ayet Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun Öyleyse ne buyurursunuz? 111. ayet Dediler ki Onu ve kardeşini Harun'u beklet Şehirlere toplayıcı tellallar gönder. 112. ayet Bilgili sihirbazların hepsini sana getirsinler. 113. ayet Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak bize elbet bir mükafat var değil mi? Dediler. 114. Ayet Firavun, evet dedi. Hem de siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız. 115. Ayet Sihirbazlar Ey Musa, sen mi hünerini önce ortaya koyacaksın, yoksa önce biz mi koyalım? Dediler. 116. Ayet Musa, siz ortaya koyun. Dedi. Onlar, Ellerindeki ip ve sopaları atınca insanların gözlerini büyülediler. Onlara kıvranıp gezinen büyük yılanları gösterip korku saldılar. Büyük bir sihir meydana geldi. 117. Ayet Biz de Musa'ya asanı bırak diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O sihirbazların uydurup gösterdiklerini yakalayıp yutuyor, yok ediyordu. 118. Ayet işte gerçek meydana çıktı ve onların yaptıkları boşa gitti. 119. ayet İşte orada yenildiler ve küçük düştüler. Çünkü batıl ve batıla dayalı şeyler, vahye dayalı hareketler karşısında eriyip yok olurlar. Fakat ortaya konulan hak, batıla bulanmış veya batıla karşılaşmışsa, hak olma özelliğini kaybedecek ve batıla tesir edemeyecektir. Eğer Hz. Musa da onların öğrendikleri düzen ve düzeneklere başvursaydı, yılanlar toplanılan o meydanda birbiriyle boğuşurlardı. Fakat Hz. Musa vahye dayandığı için onların hepsi yenik düştüler. 120. Ayet Sihirbazlar bu yenilgi üzerine secdeye kapandılar. 121 ve 122. Ayetler Musa ve Harun'un Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik dediler. 123. Ayet Firavun dedi ki, Ben size izin vermeden önce ona iman ettiniz ha? Şüphesiz bu halkını oradan çıkarmak için şehirde aranızda anlaşarak kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında başınıza neler geleceğini bileceksiniz. 124. Ayet Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. 125. ayet Onlar şüphesiz biz her halükarda ölüp Rabbimize döneceğiz dediler. 126. ayet Ve sen ancak Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz üstümüze bol sabır yağdır. Bizi Müslümanlar olarak öldür dediler. İşte Firavun, Nemrut ve benzerleri kendi otoritelerine ters düşenlere, vahye ve tevhide tabi olanlara çeşitli cezalar uygulamışlardır. Çünkü bu tür kişiler kendilerini rap yerinde gördüklerinden gerek Allah'a ve peygambere iman, gerekse onların emirlerine itaat ancak kendi izinleri ölçüsünde olsun isterler. Her ne kadar bir zaman Fransa ihtilalinde Sezar kralın hakkı hukuku Sezar'a Tanrı'nınki de Tanrı'ya göredir demişse de Tanrı'nın haklarını vermede, emirlerini yerine getirmede de yine kral Tanrı durumuna geçen Sezar'ın izni geçerli olmuştur. Firavun ve ileri gelenlerinin korkuları, inananların çoğalması ve sistemlerinin çökmesinden ileri gelmektedir. Çok kimse sihirbazların bu iman cesaretini gösterememiştir. 127. Ayet Firavun kavminin ileri gelenleri Firavun'a Musa ve kavmini bu yerde Mısır'da bozgunculuk etmeleri, senin Rabliğini tanımayıp insanları senin aleyhine tahrik etmeleri, Musa'nın da seni ve seni temsilen dikilen ve tapınmalarına izin verdiğin ilahları terk etmesi için mi bırakıyorsun dediler. Firavun da oğullarını öldürteceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onların üstünde otoriter bir gücüz, dedi. 128. ayet Musa kavmine Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Güzel akıbet Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar içindir, dedi. 129. ayet Musa'ya iman edenler Ey Musa! Sen bize peygamber gelmeden önce de geldikten sonra da bize hep işkence edildi dediler. Musa biraz sabredin. Umulur ki Rabbiniz düşmanınızı yok eder. Bu yerde Mısır'da sizi yerlerine hükümran yapar da nasıl hareket edeceğinize bakar." dedi. 130. ayet. "Andolsun ki biz Firavun ve halkını düşünüp ibret alsınlar diye" yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. 131. ayet Onlara iyilik, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer onlara bir kötülük, kıtlık ulaşırsa, Musa ile onun beraberinde olanları uğursuz sayarlar. Haberiniz olsun ki onların uğursuzluğu amelleri sebebiyle ancak Allah katındadır. Fakat çokları Allah'a ve dinine karşı tavır aldıklarından asıl uğursuzluğun kendilerinde olduğunu bilmezler. İnananları küçültücü çeşitli isimlerle yaftalarlar. 132. Ayet Firavun'un yandaşları Musa'ya bizi büyülemek için bize her ne delil mucize getirirsen getir biz sana inanacak değiliz dediler. 133. Ayet Bundan dolayı Musa da onlara beddua etti. Biz de onların üzerlerine ayrı ayrı ayetler, mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve sularına kan gönderdik. Yine de iman etmeyip büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir toplum oldular. 134. Ayet Üzerlerine bir de o azap felaketi çökünce, Ey Musa! Rabbine sana verdiği söz ve teminat hürmetine bizim için dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan, andolsun ki mutlaka sana inanıp iman edeceğiz ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber Mısır'dan göndereceğiz.'' dediler. 135. Ayet Biz erişecekleri boğulma vaktine kadar onlardan azabı kaldırdığımızda derhal ahitlerini bozdular. 136. Ayet Biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk. 137. Ayet Zayıf ve hor görülen Yahudi kavmini de içine feyz ve bereket verdiğimiz yerin, Şam'ın doğu taraflarına ve batı taraflarına miras çıkıldık. Böylece eziyetlere sabretmeleri yüzünden, Rabbinin İsrailoğullarına olan güzel sözü tamamen yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta oldukları köşkleri ve yükseltmekte oldukları binalarını da yıkıp harap ettik. 138. Ayet İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme Amalika kavmine rastladılar. Ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir put ilah yap dediler. Musa dedi ki, Hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Ayet-i Kerime'de geçen olayın benzerleri her devirde çeşitli şekillerde cereyan etmiştir. Artık günümüz dünyasında Allah'a inanmakla beraber açıktan açığa Allah'a ortak koşularak tapılan putlar pek kalmamış fakat bunun yerine Çağdaş bir takım putlar edinme yoluna gidilmiştir. Çünkü insanlar, çocuk veya ilkel insanlar gibi zihince küçük kaldıkları, gelişmedikleri müddetçe ancak gördüklerine inanmak veya inandıklarını görmek isterler. Görünmeyen yüce şeylere pek akıl erdiremezler. Hatta inanıyor gibi olsalarda yine gözleri önünde dikilen put ve benzerlerine Allah'tan daha çok bağlanmak isterler. Bunun içindir ki Hz. Musa'nın kavmi de gözlerinin önünde tapınacakları bir put istemişlerdi. 139. Ayet Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. 140. Ayet O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. 141. Ayet Ey İsrailoğulları! Hani sizi firavun ve yandaşlarından kurtarmıştık? Oysa onlar sizi azabın en kötüsüne uğratıyorlardı. Oğullarınızı öldürüp, kadınlarınızı, kızlarınızı da sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı. 142. Ayet Musa ile otuz gece için sözleştik ve onu, bir on gece ilavesi ile tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç, vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Münacatının ve orucunun sonunda Tevrat'ın verilmesi ve ibadet için. 143. Ayet Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip, Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca, Musa, Rabbim bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir etti verdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca seni tenzih ederim sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. 144. ayet. Allah buyurdu ki: Ey Musa verdiğin elçilik görevlerimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. 145. Ayet Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle sımsıkı önem vererek tut. Kavmini de emret. Onları en güzel şekilde tutsunlar. Size, fasık yani Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. 146. ayet. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. 147. Ayet Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar, yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır ancak onunla 148. ayet Musa'nın Tuğra gidişi 30 günü geçince ardından kalmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara bir yol da göstermeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler. Ve zalimlerden oldular. Her devirde yeni samiriler çıkmış, Allah'a karşılık ortaya koydukları kendi anlayışlarına insanları taptırmaya çalışmışlar, hatta zorlamışlardır. Yahudilerin bu hareketi onların maddeye tapmaları, madde perestlikleri ve ahireti inkarlarının başlangıcı olmuştur. 149. Ayet Bu zaya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyanı uğrayanlardan oluruz, dediler. Sukı tafi yedihi, Arapçada çok pişman olmak anlamına gelen mecazi bir ifadedir. 150. Ayet Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a Ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip, ''Dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha?'' dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından saçından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ''Ey anamın oğlu! Bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma.'' dedi. 151. Ayet Musa üzülerek Ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla rahmetine bizi de dahil et sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. 152. Ayet Buzağı ilah edilenlere gelince hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. 153. Ayet Kötülükleri işleyip de sonra ardından tevbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 154. Ayet Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı. Hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. 155. ayet Musa buzağıya tapan arkadaşları namına af dilemek üzere tekrar tayin ettiğimiz vakitte buluşmak için kavminden yetmiş adam seçti de onlar Allah'ın Musa ile olan konuşmasını işitmelerine rağmen ancak Allah'ı görünce inanacaklarını söylemeleri üzerine onları bir sarsıntı, zelzele tutunca yıkılıp bayıldılar. Musa dedi ki, Ya Rabbi, eğer dileseydin onları da beni de daha evvel helak ederdin. İçimizdeki bir takım beyinsizler yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Devratta tayin edilen vakit yerine toplanma çadırı ifadesi geçmektedir. Ayeti kerimede geçen Yahudiler gibi her devirde bir kısım insanlar Allah'a samimi olarak dönmeye ve emirlerine teslimiyete çağrıldıkları zaman, içlerindeki putları kıramayan ve görsel putlara rağbet edenler, bir bahane bulup yan çizerler ve asiliklerine devam ederler. Bunlara karşılık müminler, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi de helak etme Allah'ım diye dua etmelidirler. 156. Ayet Bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik nasip et. ''Şüphesiz biz tevbe edip sana yöneldik.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu mutlaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.'' Bu ayetlerin inmesi üzerine Yahudiler, biz Allah'ın ayetlerine yani Tevrat'a iman etmekte ve zekatı da vermekteyiz. Onun için Allah'ın rahmetine biz dahiliz dediler. Bunun üzerine Yüce Allah artık bunun böyle olmadığını kim Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve ona indirilen Kur'an'a iman edip uyarsa ancak onların saadete erip cennete gireceğini aşağıdaki ayetle bildirdi. Bu böyle olunca hiç kimse kimseye bu şartların dışında cennet sözü verme tasarrufunda bulunamaz. 157. Ayet O ehli kitap olanlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de adını ve özelliğini yazılmış olarak bulacakları, ümmi peygamber olan son Resul Muhammed'e uyarlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz, hoş şeyleri helal, kendilerince helal saydıkları veya amel olarak pis ve murdar şeyleri de haram kılar. Onların sırtından ağır yükü ve üzerlerinde olan zincirleri yani zor teklifleri kaldırır. Artık ona inanan, ona hürmet eden, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte dünya ve ahirette kurtuluşa erenler sadece onlardır. Burada ümmi lafzı okur yazar olmayan anlamındadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine kitap verilen elçisi olmak bakımından Resul, halka hakkın emirlerini tebliğ ve haber vermesi itibariyle Nebi'dir. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere 2. surenin 173. ayeti, 5. surenin 3. ayeti, 6. surenin 145. ayetlerde geçen haramların dışında bildirilmeyen Haram ve helal kapsamında olan şeyler hakkında hüküm koyma yetkisi bu ve diğer ayetlerde peygamberimize verilmiştir. Ayet-i kerimede pis ve murdar olarak bildirilenlerin neler olduğunu o açıklamıştır. 158. Ayet Resulüm de ki ey insanlar şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın. Allah'a ve O'nun sözlerine inanan Ümmi Peygamber Resulüne de inanın. Ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız. Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bilgisi kendilerine ulaşmış mükellefler olarak Hz. Muhammed'in peygamberliğini ve bütün insanlara gönderilmiş olduğunu bile bile kabul etmezlerse kafir olurlar. 159. ayet Musa'nın kavminden de halkı doğruya çağıran ve onunla adaleti sağlayan bir cemaat vardı. 160. ayet Biz onları İsrailoğullarını ayrı topluluk halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi tih çölünde kendisinden su isteyince Musa'ya, Asan ile taşa vur diye vahyettik. Vurunca ondan iki pınar su fışkırdı. Kabilelerden herkes su içecekleri yeri bildi. Bulutu da üzerlerine gölge yaptık ve onlara kudret helvası ile bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızkın temiz ve helallerinden yiyin dedik. Onlar sapmakla bize değil fakat kendilerine zulmediyorlardı. İsrail oğulları Hazreti Yakup'un 12 oğlundan çoğalarak kabile haline gelmiştir. 161. ayet. O zaman onlara şu kasabada yerleşin. Dilediğiniz yerde onun nimetlerinden yiyin. Affetleyin ve şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde tevazu ile girin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik ve iyi hareket edenlere mükafatı daha da artıracağız denilmişti. 162. Ayet Ne var ki aralarındaki zalimler affedilmeleri için söylediğimiz sözü tahrif edip kendilerine söylenenden başka hale soktular. Biz de böyle haksızlık ettiklerinden dolayı üzerlerine gökten iğrenç bir azap veba indirdik. 163. Ayet Resulüm onlara deniz kıyısındaki o kasabanın başına gelen felaketi sor. Hani onlar Allah yasak ettiği halde cumartesi gününde balık avlama yasağını dinlemeyip haddi aşıyorlardı. Çünkü onların ibadete saygı gösterip tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar sürüler halinde meydana çıkarak onlara doğru gelirlerdi. Cumartesi dışındaki günlerde ise gelmezlerdi. İşte itaatten çıkmaları sebebiyle biz onları böyle imtihan ediyor belaya uğratıyorduk. Ayette geçen kasabadan kasıt, Medyen ile Taberiye arasında Şab denizi yakınındaki Eyle kasabasıdır. Medyen veya Taberiye de denilmiştir. Yahudilerden bir kısmı Allah'ın emirlerini dinlemeyip yasaklarını çiğniyorlardı. Bir kısmı bunları görüp hiç ses çıkarmıyor, bir kısmı da onları ikaz ediyordu. Fakat ertesi gün onları yine aynı halde gördükleri halde onlarla oturup iyi biçip sohbet ediyorlardı. İşte onlardan bir kısmı Allah'ın cezası olarak rivayete göre şeklen veya ruhen maymura dönüşmüşlerdir. Bedenen dönüşmüş olanlar üç gün sonra ölmüşlerdir. Ruhen maymura dönüşenlerse onlar gibi açgözlü ve taklitçi olanlardır. Bu anlamda her devirde nefislerinin esiri olan insanlar taşkın hareket ve davranışlarıyla ruhen çeşitli hayvanlara dönüşmüş görünümündedirler. Bu anlamda insanlaşan hayvan olmamıştır, ama hayvanlaşan insan çok olmuştur. Netice olarak cumartesi ibadetini bırakıp Allah'ın yasakladıklarını çiğnemekle meşgul olanlar ve onları meşrulaştıranlar maddeden ve manen cezaya uğramışlardır. Müslümanlara da Allah cuma vaktinde ticareti kazancı bırakmayı emretmiştir. Maymunlaşmanın ruhen olduğuna dair rivayetler varsa da bedenen olmasındaki delalet daha açıktır. 164. Ayet Hani içlerinden bir cemaat, Allah'ın yok edeceği veya ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağı bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de vazifemizi yapmış olmakla Rabbinizce mazur görülmek için bir de belki onlar Allah'ın emrine uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler. 165. Ayet Onlar kendilerine verilen nasihatleri unutunca biz de kötülükten men etmeye çalışanları kurtardık. Zalimlik yapanları da Allah'ın emrinden sapmalarından dolayı şiddetli bir azap ile yakaladık. 166. ayet Onlar yasak edilen şeylerden vazgeçmeyip haddi açtıkları zaman kendilerine aşağılık maymunlar olun dedik. 167. ayet Resulüm o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en kötü eziyeti yapacak kimseleri mutlaka göndereceğini bildirmiştir. Şüphesiz Rabbin cezayı çok çabuk verendir. Hem de O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 168. Ayet Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onların içinde iyi olanlar da var, aksine küfür ve fasıklıkta olanlar da var. Biz onları belki iyile dönerler diye hem iyiliklerle hem de kıtlık ve sıkıntı gibi kötülüklerle imtihan ettik. 169. Ayet Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler geldi ki, onlar kitaba, Tevrat'a mirasçı oldular. Şu en değersiz, aşağılık dünyanın malını haksız ve yanlış hüküm verme karşılığında değişip alırlar ve biz nasılsa bağışlanacağız derler. Kendilerine ona benzer bir mal menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında hakikaten başkasını söylemeyeceklerine dair kitap üzerine kuvvetli söz alınmamış mıydı? Evet alınmıştı. Halbuki onlar onun içindekini durmadan okumuşlardı. Ahiret yurdu Allah'ın emrine uygun yaşayan, günahlardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanıp düşünmeyecek misiniz? 170. Ayet Kitaba sıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyileğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Kur'an kitabımdır demek, onu sadece ölüye okumak ve evin en müstesna duvarına süslü kılıflar içerisinde asmakla değil, onun hükümlerini kişinin hayatına uygulaması ile olur. 171. Ayet Bir zaman Tur dağını tehdit için İsrailoğullarının başlarının üstüne, sanki bir gölgelik gibi yerinden kaldırmıştık. Onlar da hakikaten onun üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. İşte bu sırada size verdiğimiz kitabı kuvvetle tutun. Onda olanı düşünün ki bu sayede Allah'tan korkar, günahlardan sakınırsınız." demiştik. 172. ayet. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Bu zerreler alabildiğine küçük olmasına rağmen son derece ilginçtir. Tıpkı bunun gibi bütün insanların genleri bir araya gelse, bir toplu iğnenin başını geçmez. 173. Ayet Yahut ne yapalım, ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Biz ise ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin?' dersiniz diyedir. 174. Ayet İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. 175. Ayet Resulüm onlara o Yahudilere şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı. Küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı. O da azgınlardan biri olup çıktı. Bu ayetteki adam rivayete göre Belam bin Baûr olup, İsrailoğullarından bilgin ve duası kabul olunan bir kimseydi. Bunun bulunduğu şehir halkı kafir oldukları için Hz. Musa'nın getirdiği şeriatı karşı çıkmışlar, Hz. Musa da onlarla savaşmıştı. Halktan ileri gelenler buna gelerek Hz. Musa ve kavmi aleyhinde bulunmasını ve beddua etmesini istediler. Önce razı olmamıştı fakat kendisine bir takım dünyalıklar verilince, biraz da pohpohlanınca müminlerin aleyhinde olmaya ve beddua etmeye başladı. Bunun üzerine Yüce Allah tarafından ilmi kendisinden alınarak, dili aşağıdaki ayette misal verildiği gibi göğsüne kadar uzayıp sarkmış ve böylece cezasının bir kısmı daha dünyadayken verilmişti. İşte böyle şan, şöhret ve mevki elde etme uğruna dinini satanlara, Belam sözü dar bu mesele olmuştur. 176. Ayet Eğer dileseydik onu, ayetler ile iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki, üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat, olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. 177. Ayet Ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. 178. Ayet Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa, işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. 179. ayet. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır, onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Zerae fiilinin tefsirlerdeki yarattık ve kıldık anlamlarından İslam inancına da uygun olması için kıldık anlamını tercih ettik. Kalbini Allah sevgisine, ilahi emirlere, hak ve hakikatlere kapatmış, onun yerine madde perestliği, şehvet perestliği, dünya perestliği doldurmuş olanların diğer uzuvları da onları elde etmeye çalışır. Hatta onların zarif giyinişi, ilgi çekici kibarlık ve nezaketi de çoğu kez bunun içindir. İnsanların hayvanlardan daha şaşkın, daha aşağı oluşu, Allah'ın kendisine kulluk etmek için lütfettiği şuur, ve sorumluluk duygusunu kaybetmiş olması dolayısıyladır. 180. Ayet Esma-i Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır. O halde ona, onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. En güzel isimler demek, en güzel manalara delalet eden lafızlar demektir. Sıfatları da buna dahildir. 181. Ayet Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak, hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. 182. Ayet Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. 183. Ayet Onlara görünüşte mühlet veririm, diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. 184. Ayet Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. 185. Ayet Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? 186. Ayet Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur. Ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah kulunu azdırmaz, saptırmaz, zulmetmez ancak kötü amellerin sonucu olarak Allah onu sapıklık hali üzere bırakır. Bu da adaletinin gereğidir. 187. Ayet Ey Resulüm! Sana onun gelip çatması ne zaman diye Kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. 188. Ayet De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme, bir uyarıcı ve müjdeleyeceğim. 189. Ayet sizi bir tek nefisten Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden O'dur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen, And olsun ki mutlaka şükür edenlerden olacağız.'' diye dua ettiler. Havva anamızın nasıl yaratıldığını bilmeye aklımız ve ilmimiz yeterli değildir. Biz ancak böyle inanırız. 190. ayet ''Fakat Allah onlara düzgün çocuk verince, sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar.'' Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden, Yücedir. Müşrikler çocuklara Abdullah ismi yerine Abdül Uza, Uza'nın kulu gibi isimler vererek onları putlara nispet ettiler. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya, Yahudiler de Hazreti Üzeyre Allah'ın oğlu dediler. Onlara bağlanıp taptılar. Böylece şirke düştüler. Bazı Müslümanların da çocuklarının olması hususunda falanca türbeye gittim de çocuğum oldu gibi sözleri veya Allah'ın izniyle demeyerek Allah'a sığınmaya lüzum görmeyerek, bu işi ancak ben yaparım veya falanca yapar demeleri de gizli şirk cümlesinden sayılmıştır. 191. Ayet Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? Allah'ın yarattıklarını yüceltip ilahlaştırıyorlar. Allah yapılacak tazimi ona yapıyorlar. 192. Ayet O tapılanlar, ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımlar olur. 193. Ayet Ey müminler! Eğer onları müşrikleri doğru yola İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. 194. Ayet Ey müşrikler! Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, haydi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Taptığınız kullar ifadesi, önünde ayin yapılan, kendisine yalvarılıp, şikayet ve dileklerde bulunulan bütün varlıkları içine alır. 195. Ayet Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki eğer varsa çağırın tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğini seyleyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. 196. Ayet Şüphesiz ki kitabı Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır. Ve O, bütün iyi kimselerin velisidir, onları görüp gözetir. 197. Ayet Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. 198. Ayet Onları doğru yola çağırsan duymazlar, onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Bütün putlar ve putlaşanlar böyledir. 199. Ayet Resulüm, affetme yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. 200. Ayet Şeytandan bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. 201. Ayet Takvaya erenler yani Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emrini hatırlayıp hemen hakikati görürler. 202. Ayet Şeytanların yandaşlarına gelince, şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Şeytanın dostları küfre sapanlar, İnkâcılar ve tağutlardır. 203. Ayet Onlara istedikleri bir ayet mucize getirmediğin zaman onu da kendin derleyip getirseydin ya derler. De ki ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. 204. Ayet Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Kur'an-ı Kerim'den fikren ve zikren faydalanmak, aynı zamanda ona hürmet ve saygı göstermek için Kur'an okunurken susmak ve dinlemek gerekir. Hasan-ı Basri'ye ve zahirilere göre ayetteki dinleyin ve susun lafızları birer emir olup mutlaktır ve manası umumidir bu itibarla gerek namazın içinde, gerek namazın dışında okunan Kur'an'ı dinlemek ve susmak vaciptir. Fahrettini Razi ve Hazin tefsirlerinin beyanı da böyledir. Aynı zamanda bu, mümin olmanın bir alameti, aksi ise inkarcıların hallerine benzemektir. Bu konuda namaz dışında okunan Kur'an'ı dinlemek müstehaptır diyenler de vardır. Dinleme edebiyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermek kaydıyla, Uygun şart ve mekanlarda elektronik cihazlardan istifadeyle Kur'an dinlemek de caizdir. 205. ayet. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşam zikret. An. Gafillerden olma. 206. ayet. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinin birincisidir. Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti vardır. Bu ayetlerin tamamını veya bir kısmını yahut sadece mealini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması gerekir. Bu secdeler Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre sünnettir. El-Enfal Suresi Birinci ayet Ey Resulüm! Sana harp ganimetleri hakkında sorarlar. De ki, ganimetler Allah ve Resulüne aittir. O halde eğer gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakının, aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ganimetlerin Allah'a ait olması, İslam devletine ait olması demektir. Bu sebeple, Allah'ın razı olduğu ve Rasulünün uygun gördüğü yerlere harcanması zorunludur. Haram yerlere harcanamaz. İkinci ayet Gerçek anlamda inananlar ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman yürekleri titrer, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman nurlarını artırır, kuvvetlendirir ve her işlerinde ancak Rablerine güvenirler. İmanın artması muhteva ve tafsil bakımından olurken, imanın kuvvetlenmesi takvada ve ibadetleri ihlasla yerine getirmekte tezahür eder. Çünkü salih amelle Allah'a itaatle iman artar, günahlarla zayıflar. Üçüncü ayet Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerini rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Dördüncü ayet İşte bunlar, Gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Beşinci ayet Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zamanda müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. 6. Ayet Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. 7. Ayet Allah size iki taif eden Kureyş'in ya Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerden birinin muhakkak sizin olduğunu vaat ettiği zaman siz Silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımla savaşmanızı istiyordu. Allah Resulü'nün gönlüde müşriklere silah temini için Şam'dan dönen kervanı ele geçirmekten yana değil, Mekkeli müşriklerle harp etmekten yanaydı. 8. Ayet Bu, o müşrik olan günahkarlar hoşlanmasa da hak olan İslam'ı gerçekleştirmek ve batıl olan küfrü ve şirki ortadan kaldırmak içindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından 312 kişi Bedir'e 3 günlük mesafeden geldikleri zaman Müslümanları ortadan kaldırmayı planlayan müşrikler de 950 kişilik teçhizatlı bir orduyla Mekke'den çıkıp 10 günlük mesafeden oraya gelmişlerdi. Bu savaş İslam tarihinde iman ve küfrün ilk savaşıdır. 9. Ayet Hani siz Bedir'de Rabbinizden yardım istiyordunuz? O da hiç şüpheniz olmasın ki ben size birbiri ardınca gelen binlerce melekle yardımcıyım diye duanızı kabul buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarının dualara karıştığı bir esnada Ya Rabbi! ''Bir avuç Müslüman ve bir avuç tevhid ordusu düşmana yenilir, mahvolursa, yeryüzünde sana ibadet edecek ve senin emirlerini tebliğ edecek kimse kalmaz.'' diyordu. Duasını bitirdikten sonra gölgelikten yüzü gülerek ve 54. surenin 45. ayetini okuyarak çıktı. 10. Ayet Allah bunu ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla güvene kavuşsun diye yapmıştı. Yardım, zafer ancak Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. 11. Ayet O zaman Allah katından verilen bir güven olmak üzere sizi hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, bulunduğunuz yerde suyun olmayışından dolayı şeytanın pisliğini, vesvesesini gidermek, Kalplerinizi ümitle Allah'a bağlamak, ayaklarınızın altındaki kumları pekiştirmek ve sebatınızı sağlamak için üzerinize gökten su indiriyordu. 12. Ayet O vakit meleklere Rabbin şöyle bildiriyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. Siz iman edenlere dayanma gücü verin. Ben kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Hemen vurun boyunlarının üstüne, Vurun onların her parmağına. 13. Ayet Bu da onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse muhakkak Allah'ın onlara cezası çok şiddetlidir. 14. Ayet İşte şimdi onu tadın. Kafirler için bir de cehennem ateşinin azabı vardır. 15. Ayet Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle onlar toplu halde iken karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönüp kaçmayın. 16. Ayet Düşmanı yanıltma ve onunla tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya hazırlık için diğer bir bölüye katılan hariç, kim o günde onlara arkasını döner kaçarsa, muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğrar, Üstelik O'nun varacağı yer cehennemdir. O varılacak ne kötü bir yerdir. 17. Ayet Onları siz Bedir'de kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Resulüm, bir avuç kumu attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attırıp onları perişan ve mağlup etti. Bu da müminleri katından yaptığı güzel bir imtihanla sınamak içindir. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir, bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9. ayette geçtiği üzere duasından sonra Hazreti Cebrail'in söylemesiyle bir avuç kumlu toprak aldı. Şahetil vücu, yüzleriniz kara olsun diyerek müşrikleri doğru fırlattı. Müşriklerden hiç kimse kalmadı ki o toprak ve kum onların gözlerine, Burun deliklerine ve ağızlarına gitmiş olmasın. Hepsi perişan oldu ve arkalarını dönüp kaçtılar. 18. Ayet İşte bu her zaman böyledir. Şüphesiz Allah kafirlerin hilesini zayıflatıp iptal etmiştir. 19. Ayet Ey kafirler! Eğer siz fetih, zafer istiyorsanız, işte size zafer böyle aleyhinize gelmiştir. Eğer küfür ve düşmanlıktan vazgeçerseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer tekrar savaşa dönerseniz, biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa, sizden asla hiçbir şeyi savamaz. Muhakkak ki Allah, inananlarla beraberdir. 20. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde, Ondan yüz çevirmeyin. 21. Ayet Ve samimi dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. 22. Ayet Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü, aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Bu ayette verilen misal, Allah'ın ayetlerini duymak ve düşünmek istemeyenler içindir. Düşünmek insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince biter, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini yapmaya çalışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyense henüz kalıp insanlığındadır. Kendi mahiyetini tanıyıp bilemeyen ve yüce yaratıcısıyla münasebet kuramayan bahtı karalar, sırtlarında bir hazine taşıdıkları halde değerini bilemeyen, anlayamayan yük taşıyanlar gibi dünyadan göçüp giderler. 23. Ayet Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi, elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile, onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. 24. Ayet Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer, sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir. Ve siz elbette yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanın hayatı nasıl ruhla devam ederse, ruhun hayatı, gıdası ve canlılığı da hak olan din İslam'dır. Yine toplumun asırlarca güçlü ve sağlam olarak ayakta durması, kimliğini ve değerlerini koruması da din eledir. Bu da Allah ve Rasulünün çağrısına kulak verip bildiklerini yerine getirmekle olur. 25. Ayet Ey inananlar! Bir de öyle bir fitneden günahlardan sakının ve sakındırın ki, onun cezası sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz, bütün toplumu perişan eder. Biliniz ki Allah elbette cezası çok şiddetli olandır. Görüldüğü gibi ayet-i kerimede bir toplumda zulüm, şirk ve günahların işlenmesi ve bunlara karşı iyiliğe emir ve kötülüğü nehi görevinin yapılmamasından dolayı o beldede cezanın umuma geleceği bildirilmektedir. 26. Ayet O zamanı da hatırlayın ki, yeryüzünde Mekke'de zayıf ve hakir görülen bir azınlıktınız. İnsanların sizi kapıp esir götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi Medine'de barındırdı, yardımıyla sizi destekledi, şükredesiniz diye temiz, helal şeylerden size rızık verdi. 27. Ayet Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Emirlerinin aksini yapmayın. Yoksa siz bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz. Yahut Allah'a, peygambere ve aranızdaki emanetlere bile bile hainlik etmeyin diye de mana verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hendek gazvesinde ahitlerini bozup ihanet eden Beni Kureyza Yahudilerini kuşatmış, onlarla bazı şartları görüşmek için de Ebu Lubabe radıyallahu anh'ı göndermişti. Ebu Lubabe radıyallahu anh, kuşatılmalarının neticesinin ne olacağına dair sordukları bir soruya, bir irade zayıflığıyla eli boğazını göstermiş, Dolayısıyla bir sır vermişti. Daha o anda Yüce Allah bu ayeti kerimeyle Resulüne haberdar etmişti. Bu yapılanın bir ihanet olduğu ortaya çıkınca Ebu Lübabe radiyallahu anh pişmanlığından kendisini mescidin direğine bağladı. Ölünceye veya Allah tarafından bir af gelinceye kadar bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Çünkü ihanet büyük bir suçtu. Ancak 9 gün sonra nihayet affedildiğine dair bir ayet gelmiş Kendisi de bayılıp düşmüştü. 28. Ayet Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne ve imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. 29. Ayet Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış bir nur verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. 30. Ayet Hani vaktiyle o inkar eden müşrikler seni tutup bağlamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarının karşılığını veriyor, onu başlarına geçiriyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en iyisidir. 31. Ayet Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman işittik. eğer istersek elbette bunun aynısını biz de söylerdik. Bu eskilerin masallarından başkası değildir.'' dediler. 32. ayet Yine bir zamanda ey Allah'ım eğer bu kitap gerçek olarak senin katından ise gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi. 33. ayet Resulüm sen onların aralarında iken Allah onlara azap edecek değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildir. 34. ayet Resulüm sen aralarından ayrılıp çıktıktan sonra onlar hem müminleri mescidi haramdan uzaklaştırıp dururken hem de onun velileri hizmetine layık kimseler değillerken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun velileri onun hizmet ve yönetimine layık olanlar ancak muttakiler Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlardır. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. 35. Ayet Onların Beytullah yanında put heykellerinin etrafında tapınmaları, duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde, ey kafirler, inkar ettikleriniz yüzünden tadın azabı denilir. Müşrikler Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Fakat putları olan saygıları öncelikli geliyordu. 36. Ayet Muhakkak ki küfre sapanlar, İslam'ı kaldırmak ve insanları Allah yolundan alıkoymak ve sindirmek için mallarını harcarlar ve daha da harcayacaklar. Sonra o mallar kendilerine bir yürek acısı olacaktır. Sonra onlar yenilecek, gayelerine erişemeyecekler ve küfürlerinde ısrar edenler cehenneme sevk edileceklerdir. Bu ayeti kerimede müminlere ikaz ve tembih vardır. Şöyle ki Bedir ve Uhud gazvelerinde olduğu gibi her devirde kafirler, müşrikler, münafıklar ve bütün bunların yandaşları Müslümanların gelişme göstermesinden hep huzursuz olacaklar, İslam'ı silmek ve Müslümanları sindirmek, aynı zamanda ilkel veya modern putperestliği yaymak için bir araya gelip güç ve paralarını sarf edeceklerdir. Çünkü kafir gruplar Müslümanların cahiliye, Müşrik putperest yaşantıya dönmesini ister ve bunu planlarlar. Vaktiyle peygamberimize yaptıkları teklifler gibi ileri gelenlere kadın, para ve liderlik, mevki, koltuk teklif ederler. Bunlarla onları elde edemezlerse onlar eliyle halka dinde taviz verdirmeleri, diliyle Müslümanım deseler bile yaşantılarıyla gayrimüslimlere benzemeleri, aslından uzak, ılımlı Müslüman olmaları için plan yapar, tuzak kurarlar. Bu küçük ve büyük taviz koparmayışı de olmazsa ardından baskı ve işkence yoluna giderler. Ama imanı dilinden kalbine, ruhuna işlemiş bilinçli Müslümanlara tesir edemezler. 37. Ayet Bütün bunlar Allah'ın murdarı temizden, kafir grubunu müminden ayırması, murdarın hepsini birbiri üzerine yığması ve cehenneme koyması içindir. İşte dünya ve ahirette hüsranda olan, Kendilerine yazık edenler onlardır. 38. Ayet Resulüm, o inkara, küfre sapanlara söyle. İnkar ve düşmanlığa son verirlerse, kendilerinin geçmiş günahları bağışlanır. Düşmanlığa dönerlerse, öncekilerin başlarına gelen Allah'ın felaket kanunu, elbette bunların başından da geçmiş olacaktır. 39. Ayet Ortalıkta hiçbir fitne, şirk kalmayıncaya ve dinin kısıtlamasız tamamı Allah'ın buyurduğu şekilde oluncaya kadar savaşın. Eğer onlar şirk ve inkarlarına son verirlerse bırakın. Muhakkak ki Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. 40. Ayet Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevlanız sahibinizdir. O ne güzel Mevla ne güzel yardımcıdır.